スタジオです。 どう9 9 9だかのとる子でです。ジョージ b e s t ゴールアノンソンディネディネ今日、ベストコノしますジョージ b e s t neydi laf? Maradona good, Pelé best, pardon Pelé betik, George best. <gülüyor> Ama yani bizim için tabii Maradona betik, George best her zaman tabii. Selamlar iyi pazarlar. İyi ben Pazar İsmail de, Başöz. İsmail evet burada konumuz var. Ve tam mor güldün sen de kendine nasip bakın. Doğru doğru. Sanki yani herkese alim <gülüyor> olacakmış gibi. Yücel Göktürk bizimle kendisini Express'ten birer tıbikden ve Dinamexpress'ten biliyoruz. Dinamexpress. Yani、belki bilmeyenler vardık.、E, Express'in futbol e, takımı. George Best'i konuşacağız.、E, hoş geldin Can. Hoş bulduk. E, evet. E, kendisinin e, 25 Kasım'da George Best'in ölüm yıl dönümüydü.、E, 22 Mayıs 1946'da doğdu. Pek hızlı yaşadı.、E, kısa zamanda da olsa futbol dünyasında、e, çok ciddi iz bırakan futbolculardan biri, biriydi. Kuzey İrlandalı, Belfast doğumlu. George Best şimdi ona dair olan derlediğimiz muhabbetleri Yücel'le yapacağız. Evet Yücel öncelikle canlı izledin mi hiç? Televizyonda izledim. Ben hemen gidiyorum. Ben canlı izledim. Yine üstadımda izledim. <gülüyor> Aa, ne diyorsun? <gülüyor> İnan istedim. Bunu bu saate kadar <gülüyor> sakladın mı? Aa, <gülüyor> o kadar konuştuk. Hem de、e, Foret'te Rumyaniye Devasta arkada Brightner, Paul Brightner ve adını sayamayacağım bizim mağdenden bütün veteranlar Türkiye karmasına karşı e, oynadılar.、E, Kanatta gidip geliyorlardı. Senin herhalde 90'ların daha başı falan olsa gerek Aa, ya. Yani,、e, kanatlı gidip çok geliyorlar dediğin de bu arada George Best. <gülüyor> gidip geliyordu. <gülüyor> evet abi. Sağ、e, kanat mı sol kanat mı hatırlayamıyorum.、Bir、önümde oynadığını biliyorum. <gülüyor> golü İsmail attı. Ve yani evet, bizim için、evet, de sürpriz、evet. oldu. Çok keyifli ama yani George Best'i orada izliyor olmak inanılmaz bir. zaten bir yandan Rummenigge var bir tarafta Brightner var. İsmail seni 20 seneden fazla <gülüyor> tanıyorum. Şunu ilk defa duyuyorum yani. <gülüyor> Sağ fest sancaktan attığı gollerle Türkiye Karımız kazanmıştı. Neyse önemli olmayacak <gülüyor> <bir> soksın. <soru. gülüyor> evet bir ya sen televizyon dizimiş ne?、Yani. Benim ha, yaşım ha. yetmiyor. Ben şöyle bir yerden başlayalım diyorum ee, çıkarmış olmaktan onu duyduğumuz、e, meşih yuvarlak. Evet evet. Ee, bir de oradan <gülüyor> tanıyoruz tabii. <gülüyor> Dergimiz vardı, ömür kısa oldu ama、e, izi iyi oldu. Orada、e, mizahçı Metin Fidan'ın、e, şu başlıklı bir yazısı vardı. Saçları lüleyle rüzgarda dalgalanan、e, bir sahacık olmak isterdim. Başlıklı bir yazıydı. <gülüyor> Şimdi George Best tam öyle bir sahacıktı.、E, zaten e, lakabı da beşinci Beatles'ti.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 Arka kapak yapmıştık. Ölümlü üzerine arka kapak yapmıştık. Gold vergesi.、E, evet. Roll dergisinde. Ee, orada mesela platinden bir alıntı var. Şöyle. George Best futbolun rock'n'rollunu icat etti. Manchester United forması ile oynadığı maçlarda tribünler onunla ritim tutuyordu. Şimdi dolayısıyla hani hakikaten beşinci Beatles unvanını、e, e, hakikaten bir、e, görüntüsü, şekli, şemali hali vardı. Bir yandan öyle. Sadece futbol sahasındaki performansı ile değil. Değil. Yaşadığı dönemi de bir söyleyeyim. 46 yılında <gülüyor> 68'de Avrupa'da yılın futbolcusu、evet. seçilen、evet. George Best'ten bahsediyoruz. Evet. 68. Evet. Şimdi Shakespeare'in sevdiğim bir sözü var.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 Şimdi... Pardon bu arada parantez içinde. Matt Busby, meşhur şeyin, Manchester United'ın 70'lerin başındaki、e, hocası. Scout, futbol scout yani. Futbol izcisi diyeyim. Avcısı、diyeni. diyelim hadi. Aa, futbol <gülüyor> avcısı. <gülüyor> Eskiden yetenek avcısı denirdi. Yetenek <gülüyor> avcısı mı? <gülüyor> tamam. George Best'i bulan、e, scout, ismi verilmiyor. Şeye, Matt Busby'ye gelip şey söylüyor. Patron galiba bir deha buldum. 15 yaşındayken. Evet. Evet. E, Berfas'ta、e, ben、George、ismini öğrenerken、e、15 yaşındayken、e, ben isim ismine vereyim. Eyvallah.、E, i̇smi Joe Armstrong. Aydan bu, sonra aşağı bu Skalton bu Skalton adı bir dahi buldum. Diyor waspiye. Yalnız Manchester United için、e, Manchester United'ta transfer evet, için. Ee、e. e, sene 61. bir dahi buldum diyor ve bunun üzerine United'ın alt yapısını alıyorlar. İki senen sonra 63'te ilk maçına çıkıyor. 63'te. 63'te. Bu arada bu Joe Armstrong telgraf çekiyor. İşte malum o zamanlar ki hani iletişim. Ne zaman yapıyordun? Tabii <gülüyor> tabii. Dünyasında işte telgrafı bir dahi buldum diye. Şimdi bu.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 Unutma. Şimdi hani isim e tabii ki bir şans ee, öyle bir isimle doğmuş. <gülüyor> Baba liman işçisi, ayrıca amatör futbolcu. Anne ev kadını, ayrıca hokeyci. Yani. <gülüyor> Anne. Evet. Hokeyci.、Evet. Hokey. Bu sokeydi. Ne iş sokeydi? Ya da çim hokeyi. Ya da <gülüyor> hokey. <gülüyor> o da bu sokey. Ama. Hokey. Ama ha. Ama hani okeye dönmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor>、evet. yani. Yani de. sporcu bir aileden geliyor.、Yani、neyse isim işte, kısmet ee, öyle denk düşmüş. Atatürk koymuştuk. Ama... Senin sözün best olsun. <gülüyor> Ama beşinci bir tura bir kendi kazandığı yun var. Fakat sadece şekilde şemaliden değil hikayesi şöyle. İşte hikaye orada zaten. <gülüyor> Şimdi sene 66 <gülüyor> best 20 yaşında. Şampiyonlar Ligi'nin o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler kupası. turnuvası kupası da çeyrek final. Maç Lisbon'da Benfica'yla、e. ama Benfica'da müthiş takım Ösöbioğlu. Ösöbioğlu oynuyor mu diyecektim? Tabii tabii Ösöbioğlu takım 66'da. Zaten 66 Dünya Kupası'nda tozunu atan、evet. adam Ösöbio yeni pere filan deniyordu.、Zaten. Tabii Portekiz 3. olmuştu o Dünya Kupası'nda.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 <gülüyor> bu erbiyolu Britanya basını、işte、beşinci Beatles yapıyor, unvanı öyle kazanıyor yani. O, o maçtan biliyorsun bir elmanın、yani. dahil olduğunu. Tabi tabi. Beşinci Beatles ama bu arada şey diyebiliriz en yakışıklı Beatles <gülüyor> ya diyebiliriz. <gülüyor> o kesin o kesin. <gülüyor> George içerisinde yarışırlar ama ya. sonuçta yapma. Ben <gülüyor> <daha> müzik <gülüyor> konusunda çok bilgiliyim ama tip konusunda yoğun <gülüyor> yapabilecek. Ama şimdi George içerisindeki bu iyiikleri başlı başına fenalı.、İşte, Tabi. Ama、yani、<gülüyor> Besteci hiç bu iyiikli gelmedi ki ayda sakallı görünce. Yok, yok sakal, evet hiç bu iyiikli değil. Şimdi çok yakışıklı bir adam bu, işte malum. Kadınlara da olan mesais de malum. Fakat、e, yakışıklılığı. George Best'in、e, trajedisi bir bakıma. Mesela kendisi şöyle diyor: "Çirkin biri olarak doğsaydım, Pelin esamesi okulmazdı."、Evet. diyor. <gülüyor> Takım arkadaşı çok ünlü bir forvet bu, Mike Sammon B. Evet. Onla ortak o, şey, kulüp açıyorlar.、Sonra. Evet. Mike Sammon B de şöyle diyor: "Yeteneğinin ve güzelliğinin kurbanı oldu George Best." <gülüyor>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 Tut eşlerle bize tragicleştirdik. Vay be zor. Ama, ama bizden bir örnek vermek gerekirse Yusuf Tuna oldu öyleydi.、Hmm. Beşiktaş için.、E, ben onu serettim, hayranıydım.、E, sırf onun için beşik, onu seyretmek için beşiktaş maçlarına giderdik.、E, müthişti, müthişti. O kadar yakışıklı mıydı ya? Ve çok yakışıklıydı ama hemen bir kaynak verelim, bu test edilebilir. Yılmaz Güney'in arkadaş filminde Yusuf Tunuoğlu var.、Aha. Kısa da olsa var. Ah hangi nerede? Dolayı, dolayısıyla da. Vay bilmiyorum. Evet dolayısıyla da hani oradan, oradan... Çek, çek edilebilir. <gülüyor> Hakikaten çok yakışıklıydı. Sahada da çok güzeldi. Oyunu da çok güzeldi. Çok estetikti. Şimdi hani son dönemde en popüler、e, futbolcularından biriyle karşılaştıralım Beşiktaşlılardan Sergenle. Bana sorarsanız iki Sergen.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 Şimdi ki de best çok süratli. Bu ben、West. seyrettiğimde de öyleydi. Çok enteresan. Kocaman göbekli, işte sakallı, kısa saçlı artık. Ama kocaman göbeğine rağmen bir devr oynadı tabii, bir devr oynayabildi. Fakat yine de süratliydi adam. Yani hani o cüse'den beklenmeyecek bir performansı <gülüyor> izledim <gülüyor> ben. Şimdi mesela West Bromwich Albion'un defans oyuncusu Graham Williams. diyor ki bir sohbet esnasında George Beste. George, du şöyle bir yüzüne bakayım. Şimdiye kadar seni defansı peşine takıp giderken kışını gördüm sadece. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>、evet. çok silahlı. Orta ve gol pasında da parmak ısırtan bir oyuncu. Asistçi、Şu. yani aynı zamanda. Tabi. ve、e, o dönem aynı zamanda İngiliz milli takımının Santoro ve kaptanı Bobby Charlton'nın attığı hani birçok golde zaten Best'in yapası、asistli. ya ortası filan fakat Best'i diğer açıklardan çok ünlü açıklar var malum e, onlardan e, ayırt eden en önemli özelliği golcülüğü.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 İki buçuk her iki buçuk maçta bir gol derem.、Yani. Bu... Ya ben bir şey girmek istiyorum ara. Bizi sadece futbolu bilenler dinlemiyor, futbolu bilmeyenler de dinliyor. Açık derken kalein önünde bekleyip toplayanlardan bahsetmiyoruz. Kenarlardan hücuma katılan、e, sahanın yan taraflarından hücuma katılan、e, futbolcu pozisyonundan bahsediyoruz. Onun bir açıklama ihtiyacı duydum birdenbiri. Buradan şimdi Ferguson'a geçelim. Alex Ferguson'e efsane antrenör. Teknik Direktör. Manchester United'tan. Manchester United'tan. Bu rakamlar üzerine onun yorumu şu: George gelmiş geçmiş en büyük yetenek. Santrofollara ikram edilen pozisyonlardan mahrum bir açık oyuncusu için fenomen bir rakam bu. Evet, şimdi demi ki izana gidersek şimdi anne santrofor mevkii denen. O toda baktı iptek golatam. Merkezdeki işte herkesin bilebileceği isimlerden örnek verelim eski lerden işte Tanju diyelim、ha. işte Metin Oktay diyelim daha eski lerden yenilerden Burak diyelim mesela、yani、çok kullanılanlar da Hakan Şükür filan diyelim işte onlar santrofor. Bir de bu santroforlara gol attıranlar var. Bunlar daha çok açık oyuncular. Türkiye'den Metin Kurtu. Metin Kurtu. Rıdvan mı var birazcık? <gülüyor> Rıdvan var öyle filan. Şimdi ama bir açık oyuncusunun hani bu kadar çok gol atması hakikaten işte zaten referansımız Ferguson. Yok ki bir açık oyuncusu için fenomen bir akım bu. Ilavesi de şu George attığı gollerin pozisyonlarını da kendisi yaratıyordu. Biliyor var. Hı -hı. Hem Santriforum'da çok gol attırdığı gibi kendisi de çok gol atıyor ama attığı gollerin pozisyonunda kendisi yaratıyor. Restel tek kişilik. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ee, birinci, o zaman o zaman. Bir dilden. <gülüyor> o zaman şuradan başlayalım müzik için. Bir, ama bu sefer peki hadi senin şarkınla girelim çünkü、evet, bizimde bir besta danış. Ha peki cazibe. Cazibe dedik o zaman ee, something gelsin something in the way Beatles. Beatles'dan hiç hazretmeyen Frank Sinatra'nın bile şapka çıkardığı şarkı. Libro'a doksan dört nokta dokuz. Açık radyodayız. Konuğumuz Yücel Göktürk. Konuğumuz George Best. Deminki bahsi şöyle bağlayalım. Hani futbolculuğunun、yani、belirleyici özelliklerinden biraz söz ettik. Şimdi Pele diyor ki, bir kere Pele ile kıyaslanalım. O da henüz daha maradona yok sahnede <gülüyor> ve herkesin、e, müttefik olduğu hem fikir olduğu şu hani bir numara pde ve、e, hani iki numaradan da Özbekya tapa girmemiş mi de? Özbekya bir 66'ta girdi ama kısa kısa kısa、yani、hiç kimsenin şeyi yok yani bu tartışma götürmez bir konu pde bir numara çünkü aslında bana ona bahsinde sonra konuşuruz ama bir de şöyle bir nesnel durum var. Dört dünya kupası oynuyor Pele. Dört、evet. dünya kupası oynayan çok azdır. Üçünde şampiyonluk var. Birinde ise daha ikinci maçta sakatlanıp kupayı kapatıyor. Şampiyon、e, sporcu terimin、e, tanımının tam da göbeğinde bir futbolcunun da söylüyorsun. Şimdi işte bu Pele diyor ki serettğim en büyük futbolcu bestdir. Bir söyleşi de. Brian Madly adlı bir gazeteci George Best'e George Best için diyor ki dünyanın en iyi ikinci futbolcusu. Bunu dediğinde Best de diyor ki ben Brezilya'da, Pire Kuzey İrlanda'da oynasaydı o cümleyi aynı şekilde mi kuralardın? <gülüyor> Best'in bu büyük、evet. büyük talihsizliği bu bakımdan hiç kupayı niye miyor dünya kupası çünkü Kuzey İrlanda 1982'ye dek hiç elemleri geçemiyor. Dolayısıyla da Best dünya kupasında hiç oynamıyor. Dünya kupası sahnesinde hiç görünmüyor. Hiç、yani. gözükmüyor.、Bir、bu nedensizliği. Evet, tam öyle. 37 defa milli oluyor ama hiç, hiç. dünya kupası yok.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 Şimdi, hakikaten hett değil, hat trik <gülüyor> olacak. Şimdi bir de bir de bir de İngiliz liginden konuşuyoruz、evet. yani. Yani İngiliz liginde demin verdiğim rakamlarla yani 361 lig maçında 137 gol falan yani hakikaten yani işin elbette bir pop tarafı var konuştuğumuz hani saçı başı hayat tarzı sempatikliği.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 Ardında oynadım futbol kalıcı hakikaten. Saklamlar biz... derken hayat tarzından alkole. Evet ya、yani、onlara, onlara da geleceğiz、evet. birazcık、evet. onlardan evet. da bahsedeceğiz、evet. ama sonuçta kendisi de bunu söylüyor yani biz yani Josh Bass şu anda niye Josh Bass kadınlarla içki ile geçirdiği muhabbet elbette onunla da içkin bir tarafı vardı fenomen olmasında ama az önce senin anlattığın nedenlerde o kanatta yaptığı futbol sahasında yaptıklarından sebep. Josh is the best. <Gülüyor> ya.、E... Hiç pişman olduğum bir şey var mı diye soruyorlar. Hiç keşke de değilim bir şey var mı diye soruyorlar. Var diyor bir tane diyor.、Şu、maçın adını veriyor.、Falan. Penaltı. <gülüyor> <gülüyor> penaltıyı kaleci Boretti. Boretti ünlü Gordon Banks'in yedeğiydi. Sonra 70 Dünya Kupası'nda da oynadı. 66 İngiltere'nin şampiyonluğu, şampiyon olduğu kupada da Banks'in yedeğiydi. Neyse Boretti kurtardı diyor penaltıyı.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 alkol sebepli bir、e, hastalıkla hayata veda ediyor. Akciğer, ha, şey pardon, ha, karaciğer ha,、e, nakillerine rağmen. Buna rağmen pişman oldum dediği tek olay ben altıyı öbür tarafa、evet. atsaydım dediği、evet. halde.、Evet, evet. <gülüyor> bir de Liverpool'a daha çok hoş bir şey var. Onu da alıntılayım sonra devam ederiz. Eğer bana 3 kişiyi çalımlayıp 30 yaratan Liverpool'a nefis bir gol atıp tribünleri ayağa kaldırmak mı? Dünya güzelliğini yatağa atmak mı? diye sorsanız karar vermesi çok zor olur. <gülüyor> Şanslı bir yolak, her ikisinde yaptım. Ama bir gün eli bin kişinin gözleri önünde. <gülüyor> Tabi bu da bizi tuttuğumuz Liverpool'a attığı gülü söylüyor ama. Olsun. Şimdi bu beşinci Beatles lefonu Beatles biraz、e, suskunlukla geçiştiriyor. <gülüyor>、e, niye diye düşünüceğin insan,、e, malum bir Liverpool Manchester United çekişmesi de olduğu için. Yani bir hani Fenlandlı Gal Sırail ya da Beşiktaşlı filan gibi bir durumdan ötürü herhalde biraz sessiz geçiyoruz. Liverpool、olarak. taraf tar tarafındayız uzman Beatles'la. Beatles, Liverpool tabii. Liverpool、e, İngiltere'nin liman işçilerinin、e, takımı. D de geçelim. D. D o zaman.、Se. Ve tabii çok çok İrlandalının yaşadığı bir şehir.、Evet. Ve şehir、e, mesela Canel'in de İrlanda kökenli. Bu arada、e, futbolculuğun bir de artık serikleşmeye başladığı kulüp performanslarını burada bir pas atmak için yapıyorum.、Hı. Artmaya başladığı zamanlar、e, hatta bir yazı var、e, Steve Anglesey'in、e, George Bass'in Alem Günleri diye 442'da çıkmış. Ben George Best'le ilgili bir şeyle okuyayım diye çıktım ama George Best'in Club ve Bar Manchester publarını öğrenmiş oldum. Bire dergisi de yapıyoruz. İyi bir bilgi oldu aslında. Açtığı bir kulüp varmış hatta. Onu bitiren kulüplerden biri olduğu söyleniyor.、E, Slug Ellis diye.、Ama、neyse burada çok enteresan bilgi var. 73'ün son sonbaharının sonlarına doğru Manchester küme düşme hattında、e, yer alırken bir gece kulübü açmış、e, George Best. Ve Bu sene takımın penaltıcısı aynı zamanda kalecisi Alex Stepani takımın en golcu ikinci oyuncusuymuş. Hani ya. Ve、Hayır. o sene Manchester kime düşmüş? United. Evet. Yani、Bilmiyorum. 73'te kümeye düşmüş, benim doğdum seni Liverpool oldum、evet. tesadüf değil herhalde.、Evet. Ama takımın en golcüsü Josh Best'in işte artık gidip gemi iki sezon mu iki maç mı üç maç mı ne oynamış <gülüyor> takımın en golcüsü takımın karijisi olması güzel bir bildirme. <gülüyor> İkinci golüdu. İkinci golüsp ardından. Ve、evet. Josh Best aslında başka dönemlerde herhalde performans yapmaya kanat、evet. şeylini doldurmaya başlıyor o dönemler. Bu arada güzel bir şey söyledin.、E, 68'ler、e, Avrupa'nın hali,、e, George Best'i、e, sadece sahada değil sahadaki performansı ile değil aynı zamanda bir duruşuyla、e, hem bir dışlanması hem、e, evet bir dışlaşı、e, birfikadan Portekiz'den çıkmış ama herhalde duruşunda da bunu destekleyen、e, hikayelerimiz var bir özgürlükçi、hmm. tarafı onlardan bahsediyorum. Bir şey tabii. biraz o imge boyutu ama burada、e, Alex Ferguson'a yeniden başvurabiliriz.、E, onun yorumu şu:、e, George Best altmışların gençliğinin bütün hayallerinin timsaliydi. O yıllar altmışlar dolayısıyla altmış sekizide içeriyor. Özgürlük ve kendini ifade etme zamanıydı ve George özgürleşmek isteyen gençliğin semboliydi.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 Mesela ben İngiliz futbolunu severim. Açık futboludur.、E, hatta şöyle bir ünlü sözleri vardır.、Yani、sağ açığının sağ ayağı çizgiye basacak. Sol açığının da sol ayağı çizgiye basacak. Ki oyun genişlesin falan.、E, best bir açık oyuncusuydu. Çok iyi bir açık oyuncusuydu. Ama... açık oyuncusuna yüklenen fonksiyonun da ötesine geçen bir oyuncuydu yani sadece sağ ayağını sağ çizgiye basıp oradan topu götürüp orta yapan bir açık değildi ee, böyle yer yer şimdilerin böyle、e, ileri ikilisi filan tabir edilen、e, türde forvet oyuncuları gibiydi Ama bunları da açıkla, açık oynamaya ilaveten yapıyordu. Ee, bir de hani genel bir halinde tavrında filan Ferguson'un sözünü ettiği o özgürlükçü hal ve kendini ifade etme.、Yani、neyse kendi tarzı onu onu ifade eden ve onun arkasına duran bir kişilikti. Hala şunda çok ila... sempatikti bile. Gençler、yani、şimdi şunda hala inat edecek, sormak istiyorum ama futbol sahasındaki performansı nedeniyle mi böyleydi yoksa genel hayatta oynadığı pozisyon nedeniyle mi? Ben, e yani... kural yıkıcıydı birazcık <gülüyor> yani. Ben şimdi bu destek vereceğim, şey、e, soruyu soruyu destekleyelim. Yani、e, bir işte gece kulüpleri açması, kadınlarla olan ilişkisi, alkolle olan çok yoğun ilişkisi. E, tüm bunlar var hani normalde erdem dediğimiz、e, şeylerin dışında işte futbolcular zaten yatıyorlar kalkıyorlar vesaire di aşağıladığımız bir profil de aslında canlandırıyor ama şimdi Ferguson'un biraz önce söylediği özgürlükleşme halinin、e, sembolü de oldu、e, lafında belki bunların da kalkısı var belki 68'ler 60'lar、e, başka türlü o var olan yererşinin dışında bir şey yaratmaya çalışıyor belki de bunu bunu mu kast ediyorlar acaba çünkü şey değil, böyle bahsedilen profil işte Efendi Gentilman oyuncu falan filan değil sadece de. adam Belfast'ti ya、yani、zaten olamaz. Yani <gülüyor> ya bir kere tabii Ser'de İrlandalılık var yani bir kere bu çok önemli. Yani hele hani Birleşik İngiltere bağlamında düşünürsek yani İrlandalılık ama hani sadece <gülüyor> Birleşik İngiltere bağlamında değil daha genel olarak da düşündüğümüzde maça zaten kanatta başlıyor yani. <gülüyor> yani.、E... Çok güzel bir filmdi burada onu önerebiliriz ee, The Commitments diye çok güzel bir film vardı. Çok ilgileniyorum bugün ikinci defa duydum çok farklı insanlardan siyasetçilerden、evet. çok güzel bir filmdi. O bir sahnede、e, işte bir arkadaş grubu diyelim bir arkadaş grubunun bir、e, müzik topluluğuna evrilmesini Anlatan bir müzik grubu olan sonra da dağılan filan bir grup işti. <gülüyor> Peki yani <gülüyor> ya biz、işte、siyah müzi yapmamız filan diyor grubu bir araya getiren. Siyah müzi. Evet <gülüyor> filan. Öbürü de biraz şaşırıyorlar. Yani biz nasıl şimdi? Yani biz. Beyaz. Filan. <gülüyor> biz Avrupa'nın zehinçileriyiz diyor. filmli.、Evet. Bunlar aynış mi? Evet evet yani. yani biz Avrupa'nın zincirliyiz bir bir kere böyle bir boyut var yani. Interesan Avrupa'nın zincirli. Ama hani bestelediğimizek、e, bir kural yıkıcı tarafı var、e, her bakımdan hem yani hem saha içindeki hani oyunculukun demin konuştuğumuz oyunculuk tarafıyla saha dışındaki haliyle de yani bir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 Ee, doğrudan kaynağı da söylemeye çalışayım. Şu anda hazırladığımız Zol dergisinin arka kapağında. Evet evet evet. Güzel arıyor. Güzel <gülüyor> arıyor. Ben de oraya <gülüyor> bir şey sokayım bari. Sen ona. Bir değiş yine George Best'e. Paramın yarısını kadınlara alkol ama burada buz diyor yani demlenmeye ve hızlı arabalara harcadım. Kalan kısmını ise boşalttım. Çarçur ettim. Çarşur ettim. <gülüyor> Ama ha bu arada o içkilerden bir tane yani o kadar içkiye bağımlı bir adam içki ne için feda ediyor? Hayatta bütün içtiğim şampayaları onunla ultra futta yan yana oynamak için feda edebilirdim dediği futbolcudan Evy Kanto'na. Kanto'yla oynayamadığı için. Evet yani yakışık da kendiliğinden o filmini.、E, artık bir Kanto'nun programında yapacağız zaten.、E, Tabi yapacağız. Yakın zamanda. Deminki alıntının kaynağı şu. Söyleyen Paddy Cranon, Manchester United'ın ünlü golcüsü. Tamamını okuyayım buradan. Gitti dediği maçları tek başına çeviriyor. Ve anlıyorsun ki çok istisnai biri var karşılığında. Ayrıca çevremde Times gazetesinin bulmacasını çözebilen tek insan. Bu cumhuriyet bulmacası gibi oluyor, cumhuriyet derki bulmacası gibi. Türkiye'ye Türkiye'ye <gülüyor> söyleyelim. <gülüyor> evet, evet. Bu arada şey. Fakat içki bahsi çok geçti. Onla da、e, şuna bir mim koymak lazım bence.、E, bir çok sporcuda olduğu gibi manişef,、e, özellikle ünlü futbolcularda olduğu gibi futbol bırakınca büyük bir boşluk doğuyor hayatlarında. E, alkol biraz onu、e, o, o boşluğa bir devam, depresan gibi bir devam gibi filan. Ama beste topoyla kendi başlıyor. Evet ama sonra、e, yani、ipin ucunun ka, ipin ucunun kaçırması aslında tabii ki futbolu bıraktıktan sonra aksi takdirde zaten o kadar çok içerik o、Oynayamaz. performans olamaz. Ama mesela 73 yılında o meşhur az önce bahsettiğim kulübü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 Bu arada Samurbi demişsin hatırlıyorsun Manchester United、evet, evet. ki o sonra Manchester Stille olmuş galiba.、Evet. Onunla beraber arkadaşlıkları devam etmiş ama Butik açmışlar galiba. Öyle mi? 60'ların sonunda、evet. yani ticari hayata bir teması olmuş düzenliyorlar. Butik'in yan tarafına da gece kulübünü açmışlar galiba zaten. Yani zaten hep Manchester'da dönüyor. Dediğim gibi yazıyı <gülüyor> okurken Manchester Pub'larını okuyoruz. Neyse bir şarkı arası vereceğiz. İster,、e, yine topu sana mı atalım? Bana atın çünkü、e, bu Ferguson'un bu 60'ların gençliğinin tüm bütün hayallerinin kimsaliydi demesi üzerine Beatles'dan Revolution'u dinlemek iyi olur. Hem de nasıl? Yakışır. İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim. Evet Beatles'tan dinledik. Revolution's açık haddiodayız. 94.9 Liberoda İsmail Bay var, Benvagım Tan ve konumuz yüce göktük. George Best'i konuşuyoruz. Ee, hakikaten Revolution's çok iyi gitti. Ee, kesmeyelim diyoruz o zaman. Volkan'ın hazırladığı yakın arkadaş bölümünde bu sefer. Socrates'e Brezilyalı... Revolution、e, deyince aklımız da geldi. Evet evet. Daha kimler geliyor işte. Hem futbol alanı da çok fazla bulamadığımız için. Evet Socrates'le ilgili、e, Volkan Hazırlığı'lı kayıdı dinliyoruz şimdi. Yakın Maykajı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 インドクスセクセニキデイ、イスパイアンネイサイプリンで、ィアポランク・コパダ、ブレジリア・ベクジュン・ジューラリオンのアタック・ボウスティルネ、ドニアフットボウのソナーキャン、ゼコフ・アウコー・ゴールリラ・パララ、インジューズ・オンフィゼー、ダオネクサイスラ・レセカリラ、ウ a ムジュー・パソスト・ソーラーク、バンバスケビッド・オインジューダ、デ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 Ve böylece ülkesindeki askeri hükümete de maalefetini yapmaktan geri kalmadı. Bu kadar siyasetin yanında oynadığı dillere destan futbolla da gönüllere kazındı Socrates tabii ki.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 Yakın Mayhemşi. Evet. Besten sonra Sokrates tam böyle、e, Doktor Sokrates. Doktor Sokrates. İyi bir kebap üzerine baklava, kaymaklı baklava gibi oldu. Evet Yücel. Felsefe doktorası da varmış bu arada. Ha, yetmemiş bile felsefe、yani、bile doktorası. Tıp fakültesi mezunu aynı zamanda da felsefe doktorası. Sen de doktorası. sadece spor doktoru. <Gülüyor>、evet. Bu arada bir hemen küçük bir lafla gireyim.、Bu、topuk basları ünlü ya、e, Sokrates'in Pelerin'in söylediği bir laf geri geri bile oynasa birçok futbolcudan daha iyi olurdu diye <gülüyor> Pelerin'in söylediği bir laf var. Güzel bir şey. Güzel bir evet, şey. Yücel evet Yücel Göklük ile beraberiz. Evet Yücel. Pest. Peşinden de Sokrates. Bu da bizim sürprizimiz oldu sanırım. Ya tabi Sokrates deyince adının hakkını verdi. Bir <gülüyor> yani, her bakımdan. Eee biz de demin anlatılan、e, öyküde、e, Brezilya'daki diktatörlük rejiminden bahsediyoruz.、Evet, evet. Tüm evet. bunlar sert, hareketli... sert sert bir diktatörlük rejimi döneminde yapılan işler. Evet, onu yani, altın çizelim.、E, evet, altın çizelim、mi? yani şaka değil. Laylay lay değil öyle yani. Diyi ya, çok ciddi.、E, sahadaki hali tabi yani seyretmesi çok. Çok sevkediydi, çok sevkediydi. Ona yetiştim. Evet, Dünya kupasında、evet, benim、82. sevdiğim bir soyutlar bildiğim maçlardır. Bir sıfırdan、e, Eder ve Socrates'in iki mükemmel golüyle ama muhteşem bir、e, futbol karşılaşması, muhteşem bir oyundan sonra.、E, Vol Volkanın hazırladığı bandta söylediği gibi, yani、e, o 2002、e, kaçtı? 2002. 2002'deki değil yani 82'deki Brezilya Dünya Kupası'nı alsaydı belki Dünya Kupası'nda veya Dünya Futbolu şu anda başka bir mecrada olabilir. İktalya almıştı değil mi? İktalya aldı. İktalya aldı、paldı. ve Brezilya'yı eleyen de o namussuz Paolo Rossi. Rossi. <gülüyor> Fakat şunu da teslim edelim. 82'de İtalya hakikaten hak etti. Tamam, ve bence... Ben, yok,、tamam. ben de muhalefetim.、Evet. <gülüyor> futbol katledildi hocam. <gülüyor> Lütfen gerçekten konuşun. Peki dur, dur konumuzu... <gülüyor>、evet. evet. Hak etti. Ben, ben şahsen çok beğenmiştim. Ama ya ta önünde durup kaçak futbol oynayıp...、Yani、bir tek Tardelli ile Altobelli'yi bir kenara koyarım. Diğer bütün o takım. Centile denen alçağı <gülüyor> Avrupa insan hakları mahkemesine şikayet etmek gerekiyor. Kasap malum, biliyorsunuz.、Şey, Fakat、e, daha kabıdı. Solda bir Conti vardı. E, tamam, e, tamam. Conti, Conti müthişti. Şige vardı galiba. Ayrıca、de. Paolo Rossi de hiç küçümsemeyelim. Çok nefis goller yaptı. Peki ya, abi sen futbol oynuyordun, oynadın, oynuyorsun. Yani bizim mahallede yani artık bu beleçci dediğimiz yani en sefil kurumun. Dünya Kupası'ndaki temsilcisi değil miydi?、O? Ama gol vuruşu diye bir şey var. Tamam. Ve gol vuruşunu da kralın yapıyordu. Gol kralı oldu. İnsan utanır. 82'deki o Brezilya'yı elemeye utanır yani. <gülüyor> Çıkar gider o sağlam. Neyse George Best'i konuşuyorduk. Fakat 82'yi bir de şöyle hatırlayalım. Maradona'yı seyretmeye oturmuştuk. Evet. evet. Brezilya evet. maçında kırmızı kart gördü.、Evet, Eder'e yaptığı hareketten seyredi. Evet çok gençti. Tecrübesizdi de. E, maalesef yani, yani tadı damamıza kaldı çok erken gitti. 86'ya hazırlanırdı ondan sonra ya oldu da şey ha, yazdı ha. kitap yazdı. O yüzden、e, Pelé-Maradona tartışmasında da bilmiyorum sizin kuşa ama bizim o konudaki tavırımızda Maradona'dan yan olacak. Tartışmasız Maradona'dan yaz. Orası öyle ama hani nesnel olarak bakarsak duygularımızdan arınıp bakarsak. Dört Dünya Kupası diyorsun.、Yani. E, Pelé'nin rekorları kırılmadı. Biz Maradona da sanki biz muhabbetciyiz, gönül gönül gönül adamıyız. Hayır Maradona da nitel bir kim nicel sıçramaya uğradı dünyamızda. <gülüyor> evet, artık sonra ne geliyor? Joe Smith ile ilgili. 94 kupası çok acı oldu. Evet.、Yani、evet asıl evet. biz Maradona'dan、yani、94'te o büyük dönüşü geri dönüşü bekliyorduk. Maalesef. Maalesef.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 ジェンクトな。 Notlama işaretiyle. Evet.、E, Blockspot'ta libero 999. Blockspot.com tekrarlayıda buradan dinleyebilirsiniz. Kapanışı Don Farndon'dan yapacağız.、E, hepsini çalamayacağız tabi. Ondan önce masamızda Volkan Volkan'ı da var. Volkan. Masamızda değil. Programımızda、Yakın、da. İsim markajımızda、evet. da. Don Farndon'dan Josh Best için yapılmış. Berfaz Boyle kapayacağız. Hücre. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.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 Judgy, j u d g i Georgie, when you listen to the sound. g e o r g i e g e o r g i e put a light on your name. Hey, hey, hey, hey. Play the game. Play the game. boy, Play the game. Just play the way the ball bounces and bounce the way the ball plays. Cause you won't have long in the live life. No, you won't have many days. When you live and you play, f o r united. With your life and your blood and your soul. You run and you k i c k and you fight it. And you learn every way to the goal. Georgie, Georgie, they call you the Belfast Boy. Georgie, Georgie, they call you the Belfast Joy. And they say, Georgie, Georgie, you keep your feet o n the ground. Georgie, Georgie, when you listen to the song.